Eserin isminden maksat ve edep. Lugatta mana olarak edep, Hakkın ve halkın nazarında usluluk, terbiyeli olmak, Hak ve hüsn muamele, Makbul tavırda bulunmak, Zerafet, naziklik, Hicap, haya ve utanç demektir. Lütuf, güzellik, nezaket, iyilik, tevfiki ilahiye, Kerem gibi manalarda kullanılmıştır. Örfte edep, halkın ve hakkın nazarında en güzel görünen iyiliktir. Lütuf ise kul müstahak olsun olmasın Allah Teala'nın halis kereminden ona yapmış olduğu ihsandan ibarettir. Muhakkiki'nin sufiyeye göre asıl itibarıyla üç şekil edep vardır. A. Edebi şeriat. Şer'i merasimlerde durmak, sebat etmek, dizginlenmekten ibarettir. B. Edepi hizmettir. Yani şeriat ölçüsüyle varı harcamak, halkın hizmetinde vücudu vakfetmektir. Burada edep vakfı vücut bezli mevcuttan ibarettir. C. Edepi haktır. Yani kula ve hakka ait hususlarda Marifeti tas tam tahsil etmektir. Bunlar hepsi kulun vazifesidir. Kul ya vazifeyi ifa etmekle Cenabı Hakk'a vasıl olur yahut da Cenabı Hak kulunu kendisine cezbeder. Bunu nazarı itibara alarak eserin ismine edeple varış denildi. Fakat kulun hiç çalışması olmaksızın mücerret Allah'ın lütfu ile vuslat olduğu için de lütufla dönüş ismi eklendi. Kulun bulması, araması ayrı, Allah'ın vermesi de ayrıdır. Zira varış bazan kulun talebiyle olur, bazan onun vermesiyle olur. Lakin vuslat kemaliyettir, ekmeliyet değildir. Ekmel olan vuslattan sonra Hakk'ın emri ile halkı Hakk'a davet etmeye dönüp irşat vazifesinde bulunmaktır. Bu ise Allah Teala'nın inayetinden başkasıyla izah edilemez. Bu manayı nazarı itibara alarak saliki meczub yahut meczubu saliki bir de müessirden esere inişle yahut eserden müessire yükselişle vuslatı anlatmak için edeple varış, lütufle dönüş diye esere isim tayin olundu. Yani ekmeliyet, döndükten sonra da edeple aldığı serveti yerine şartına uygun olarak harcamak, hakkın emrini yerine getirmek, ve halkı da aynı yere götürüp getirmektir. Kul edebiyle vasılı ilallah olur. Lütfuyla döner, inayetiyle irşada başlar. Ebedi saadeti tahsil eder. Kendisi haram sarayına ulaştıktan sonra dönüş yapan zata şeyh-i denilir. Latifelerin tarifinde gelecektir.